onu iman nimetiyle rızıklandırır. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur: Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliğe emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a inanırsınız. Kelbi der ki: Bu ayeti kerime ümmeti Muhammed'in durumunu ve diğer ümmetlerden üstün olduğunu beyan eder. Ayette ayrıca bu ümmetin mutlak manada diğer bütün ümmetlerden üstün olduğuna delil vardır. Diğer ümmetlere karşı olan bu üstünlük ümmetin başı ile sonu arasında müşterektir. Bu ümmetin başının sonuna göre daha hayırlı olması da ayrı bir husustur. Nitekim sahabenin ümmetin diğer fertlerinden üstün olduğuna dair pek çok hadis-i şerif vardır. Ayet-i Kerime'deki ''Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz'' cümlesi, bu ümmetin insanların hayrı ve maslahati için tarih sahnesine çıkarıldığını belirtir. Ayet-i Kerime'nin devamındaki iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz'' cümlesi ise, birinci cümleden bağımsız ve ayrı bir cümle olup, onların ne şekilde diğer ümmetlere üstünlük sağladığını ve bu üstünlüklerini devam ettirmenin hangi sıfata bağlı olduğunu açıklar. Eğer ümmet iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vasfını kaybederse üstünlük vasıfları da ortadan kalkar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i insanların en hayırlıları kılmıştır. Çünkü onlar iyiliğe emreder, kötülüğe engel olurlar. İnsanların İslam'a girmesi için Allah Celle Celaluhu yolunda savaşırlar ve başkalarına yararlı olurlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların en kötüsü de insanlara zarar verendir. Ayet-i ve Allah'a inanırsınız cümlesinin manası Allahu Teala'nın birliğini tasdik eder ve bu inanç üzere sebat ederseniz, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğunu ikrar ederseniz demektir. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik etmeyen kişi Allah'a iman etmiş sayılmaz. Peygamberi iman etmeyen kişi sanki onun getirdiği mucizeleri reddederek onları kendi yanından uydurduğunu iddia etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Yani ehli iman içinde imanı en zayıf olanların yaptığı iş kalple buğz etmektir. Bazı alimler der ki, el ile düzeltmek yöneticilerin, Dil ile düzeltmek alimlerin ve kalp ile buğz etmek halkın görevidir. Bazı alimler de şöyle der. Kötülük ile karşılaşan kişi kim olursa olsun bu üç yoldan hangisine gücü yetiyorsa onu yerine getirmekle yükümlüdür. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bir de iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir. Ayet-i Kerim'de emredilen yardımlaşmaya, imkan ölçüsünde iyiliği teşvik etmek, hayırlanın işlenmesini ve yollarını kolaylaştırmak, kötülüklerin ve düşmanlığın yollarını kapamak gibi hususlar da girer. Efendimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurur: Kim bir bitat sahibinin atına mani olursa, Allah-u Teala onun kalbini iman ve güvenle doldurmuş. Kim bir bid'at sahibinin bid'atına değer vermeyip onu alçaltırsa, allah Teala ona en korkulu günde emniyet ihsan eder. Kim de iyiliği emreder, kötülüğe engel olursa, o kişi yeryüzünde Allahu Teala'nın halifesi, kitabının halifesi ve Resulünün halifesidir. Huzeyfe radiyallahu anh der ki, Öyle bir zaman gelecek ki aralarında iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir müminin bulunmasından bir merkebleşinin bulunması insanlara daha sevimli gelecek. Musa aleyhisselam şöyle der: Ya Rabbi, kardeşini çağırıp ona iyiliği emredip kötülükten men eden bir kişinin alacağı karşılık nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu cevap buyurur: O'nun her kelimesine bir yıllık ibadet sevabı yazarım ve ateşimle O'na azap etmekten haya ederim. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle bulunur: Ey Ademoğlu! Tövbeyi erteleyenlerden, uzun emel peşinde koşanlardan ve ahirete amelsiz eli boş gelenlerden olma. Abidlerin sözlerini söyleyip münafıkların amellerini işleyenlerden olma. Böyle kişiler kendilerine verilene kanaat edip yetinmezler, yokluk halinde sabretmezler, salihleri severler fakat onlar gibi olmazlar. Münafıklara buğz ederler fakat onlar gibi olurlar. İyiliğe emrederler fakat kendileri yapmazlar. Kötülüğü yasaklarlar fakat kendileri kaçınmazlar. Hazreti Ali kerremallahu vecehe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ahir zamanda öyle düşük çeneli, aklı kıt bir takım adamlar gelecek ki, insanların en hayırlısının sözlerini, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söyleyecekler, fakat söyledikleri hançerlerinden aşağı inmeyecek. Onlar okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Miraç gecesi bazı insanlar gördü. Bunlar kimdir ey Cebrail diye sordum. Dedi ki bunlar ümmetinin hatipleridir. İnsanlara iyiliği emreder fakat kendileri yapmazdı. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz buyurur. Yani sizler Allah'ın kitabını okuyorsunuz fakat içindekilerle amel etmiyorsunuz. Onlar sadaka vermeyi emrediyorlar fakat kendileri sadaka vermiyorlardı. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve kendi nefsinden başlayarak bu esasa uymak her Müslümanın üzerine vaciptir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada müminleri iyiliği emreder diye vasıflandırmaktadır. Öyleyse iyiliği emretme niteliğini terk edenler, Cenab-ı Hakk'ın bu ayette vasıflandırdığı kişilerin dışına çıkmış olur. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vazifesini terk eden toplumları kötülemiştir. Bu manada buyurur ki, Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları şey ne kadar kötüydü. İçlerinde kötülük yapanların, ...kötülüklerine göz yumuyor, onlara engel olmuyorlardı demektir. Ebu Derda radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ya iyiliğe emreder ve kötülüğe engel olursunuz... ...yahut Allahu Teala sizin başınıza zalim bir idareciyi musallat eder. O zalim idareci sizin ne büyüklerinize saygı gösterip değer verir... Ve ne de küçüklerinize merhamet eder. İçinizdeki hayırlı insanlar dua ederler fakat duaları kabul edilmez. Allah'tan yardım isterler ama kendilerine yardım gelmez. Günahlarının bağışlanmasını dilerler fakat bağışlanmazlar. Hazreti Aişe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah-u Teala içinde 18 bin kişi bulunan bir şehri helak ederek azap etti. Onların hepsi de peygamberlerin amellerine sahibidir. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl olur? Onlar Allah için buğz etmez, iyiliği emretmez ve kötülüğe engel olmazlardı. Ebu Zerri'l-Gıffari radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'dan nakleder. Der ki, Ey Allah'ın Resulü! Müşriklerle savaşmanın dışında cihat var mıdır? Evet vardır ey Ebu Bekir! Allah'ın yeryüzünde şehitlerinden daha üstün bir takım mücahitleri vardır. Onlar hayattadır, rızıklanırlar ve yeryüzünde dolaşırlar. Allahu Teala meleklere karşı onlarla iftihar eder. Ümmü Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı... ''Nasıl Resulullah için süsleniyorsa, cennet de onlar için süslenir.'' ''Ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar?'' ''İyiliğe emredip, kötülüğe engel olanlar, Allah için sevip, Allah için buğz edenler ''Nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki, bu vasıftaki kişi, şehitlerin sahip olduğu köşklerden daha yüksek köşklere sahip olacak.'' Köşklerinin 300 kapısı bulunacak. Kapıları yakut ve yeşil zümrütten olacak. Her kapının üzerinde nur bulunacak. Bu kişilerden her biri 300 huri ile evlendirilecek. O huriler sadece eşlerinin gözlerinin içine bakacaklar. Hurilerden herhangi birine baktığı zaman iyiliği emredip kötülüğe engel olduğun filan günü hatırlıyor musun diyecek. Diğer birine dönecek olursa iyiliğe emredip kötülüğe engel oldun filan yeri hatırlıyor musun diyecek. Haberde geldiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Musa sırf benim için yaptığın bir amelin var mı? Ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, rızan için sadaka verdim, secde ettim, sana hamd ettim. Kitabını okudum ve seni zikrettim. Ey Musa, namaz senin için kılavuz, Oruç sana kalkan, sadaka sana gölgeliktir. Yaptığın tesbihler cennette senin için ağaç, Benim için kitabımı okuman senin için huri ve saray, Beni zikretmen de senin için nurdur. Benim için hangi ameli yaptın? Ya Rabbi, senin rızan için olan bir ameli bana göster onu işleyeyim. Ey Musa bir dostu hiç benim için dost edindin mi? Yine bir düşmanı hiç benim için düşman belledin mi? Musa aleyhisselam Allah dostlarını sırf Allah için sevmenin ve düşmanlarına da sırf onun rızası için buğz en üstün amel olduğunu anladı. Ebu Ubeyde bin El-Cerrah radıyallahu anh anlatır. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala Celle Celaluhu katında şehitlerin en değerlisi hangisidir?" Buyurdu ki: "Zalim bir valinin, zalim bir yöneticinin karşısına dikilip iyiliğe emrederek kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişi. Eğer öldürülmezse ne kadar yaşarsa yaşasın" kalem artık onun için günah yazmaz. Hasene Basri radiyallahu anh Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Ümmetimin şehitleri içinde en faziletlisi zalim yöneticinin karşısına çıkarak ona iyiliği emredip kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişidir. Bu sebeple şehit edilen kişinin derecesi cennette Hamza ile Cafer'in arasındadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yuşa bin Nun radiyallahu anh'a şöyle vahyetti. Ey Yuşa! Kavminin içindeki hayırlılardan 40 bini ve şerlilerden 60 bini helak edeceğin. Ya Rabbi! Şu şerlilerin helak edilmesini anladık fakat iyilerin günahı ne ola Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Çünkü o iyiler benim rızam için kötülere buğz etmediler. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi birlikte yiyip içtiler. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki Ey Allah'ın Resulü bütünüyle kendimiz yapmadıkça bir iyiliği emretmeyelim mi? Yine bütünüyle kendimiz terk etmedikçe bir kötülüğe engel olmayalım. Mı? Buyurdu ki, hayır öyle yapmayın. Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyiliğe emredin, tamamından kaçınmasanız bile siz kötülüğe engel olmaya çalışın. Sıraftan biri oğluna şöyle tavsiyede bulunur: Biriniz iyiliğe emretmeye hazırlanınca kendini sabırlı olmayı hazırlasın. Ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz. Allah'ın adıyla varlığımızın ve bütün evrenin sahibi...